Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymurt Tuncer. 95.0'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün de belki bugün güvenliğin hukukunun dışına çıkabiliriz. Çünkü Programımızda e, sadece hukukla ilgili olmayan bir gündem var. O da e, konuklarımız e, Haluk İnanıcı ve de program yapımcılarından Ümit Altaş'la beraber e, yakın sürede kaybettiğimiz Theodorakis'i konuşacağız bugün. Ondan e, müzikler de dinleyeceğiz Haluk, Haluk İnanıcı arkadaşımızın. Hazırladığı müzikleri de dinleyeceğiz. Peki hukuk güvenliği programıyla Theodor Akis'in ne ilgisi var diye sorarsanız onu da bir şekilde anlatacağız. Bugün <gülüyor> Theodor konuşuyoruz ve söz Haluk da Haluk İnanıcı'yı Açık Radyo'nun izleyicileri, hukuk güvenliği programının izleyicileri tanırlar, birçok program yaptık kendileriyle. Ee, ama e, hem e, hukuk üzerine, avukatlık üzerine kitapları olan hem de romanları olan e, bir e, arkadaşımız e, açık radyo dinleyicilerinin kendisini tanıdığını biliyorum zaten. Haluk'cum bugün niçin Teodor konuşalım diye bizim programımıza öneri getirdin ve ile ilgili neler konuşacağız? Söz sırası sende. Teşekkür ederim Bahri. Ee, Teodorakis ee, e, hayatı hak mücadelesiyle geçmiş bir insan. Ee, kısaca böyle tanımlamakla eğitiniyorum girerken. Biraz sonra bu tanımı biraz daha açacağız. Ee, Yunan Yunan Yunanistan'da ee, ve daha sonra da dünyanın neresinde olursa olsun bir haksızlık gördüğünde orada yer almış, e, fiziki varlığıyla yer almış, müzikleriyle yer almış, protestolarıyla yer almış, e, e, muhalifleri desteklemiş. Aslında e, besteci, müzisyen Theodorakis aynı zamanda bir hak mücadelecisi. Ee, bizim programımızda yer almasının e, bir nedeni de belki de önemli bir nedeni de bu kimliği. E, bu kimliği belki biraz daha az bilinen kimliği. E, öylesine büyük bir kimlik ki bu kimlik belki de e, müziğe yön vermiş bir kimlik. Zaman zaman da müziği bu kimliğine yön vermiş e, Teodor Akis'e. E, bu nedenle e, açık radyo bu programında Teodora Kise karşı bir müzisyen kimliği dışında bu hak mücadelesi kimliğiyle bir hukukçu olarak, hepimiz de hukukçular olarak bir vefa borcu anlamında yer vermeye önerdim. Teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Biz ee... teşekkür ederiz emeklerin hazırlıkların için Halukçuk. Şimdi sondan başlayacağım. Ee, bu tabi Theodorakis'e anlatmak e, anlamında bir program değil. Belki bir kuş bakışı bilinmeyen, unutulan, e, e, az dikkat edilen bazı yerlere dikkat çekme e, olacak. E, aslında Theodorakis'e ilgili Türkçe kaynaklar da var. Onlardan da bahsedeceğim. E, i̇sterseniz sondan başa doğru gidelim. 96 yaşında ölen bu dev müzisyen. Ee, bir de işte kahramanlık çağının son kahramanı e, ile ilgili dünya gazeteleri ne yazdı? Ben Fransız gazetelerine baktım. Milan gazetelerine e, birkaç tanesine baktım. E, bu başlıklar, bu gazete başlıkları aynı zamanda nasıl bir insanla karşı karşıya olduğumuzu ya da nasıl bir insanı yolcu ettiğimizi gösterecek bize. Bu e, Le Monde e, gazetesi, Albaylar diktatörlüğüne karşı direnişin sembolü ve besteci Mikis Theodrakis öldü. Frans 24, Direnişin sembolü besteci Mikis Theodrakis öldü. Observatör, Albaylar diktatörlüğüne karşı koyan besteci Mikis Theodrakis öldü. Alt başlık, Eski direnişçi, Albaylar Cuntası muhalifi, Zorba Lögrek filminin e, filminin müziğinin besicisi, Léon Sirtaki'nin mucidi, demokrasinin yorgunluk nedir bilmez savunucusu, solun temsilcisi Grek müzisyen 96 yaşında Perşembe günü öldü. Üç gün ulusal yas ilan edildi. Alt başlık: Şayet birinin hayatı ülkesinin hayatı ile iç içe geçmişse. O Mikis Theodorakis'tir. Mikis Theodorakis belki de son Grek kahramanıdır. Lümanite, büyük besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında Atina'da öldü. Alt başlık, eski direnişçi Albaylar Diktatöryasının Fransa'ya sürgüne gönderdiği muhalifi Yunan Komünist Partisi üyesi. Bir, birkaç tane Yunan e, gazetesine bakalım. Tanea gazetesi herkes ardında doldurulması çok zor bir boşluk bırakıyor. Aynı zamanda da birlik duygusunu miras bırakıyor. Kati Merini, müziğinin güzelliği, kişisel cesareti ve karizması, sarsılmaz ahlak anlayışı, hataları ve albenisi, onu tüm yurttaşların saygısını ve sevgisini kazanmayı başarmış nadir insanlardan biri yaptı. Ve herkes onu lider olarak gördü. Avgi, Dünya vatandaşı Yunan, geleceği düşmemizi sağladı. Müziği yüreklere ve ruhlara seslendi. Halkın, dirinişin, özgürlük mücadelesinin, demokrasi ve adaletin bayrağı oldu. Bir ikide Türk gazetesinden e, başlık okuyup bu bölümü e, tamamlayayım, bu girişi. Cumhuriyet, müziği özgürlük mücadelesinin bir parçası haline getiren komünist politikacı Theodorakis, zorba ile de bütün dünyada tanınmış, Ülkemizde çok sevilen bir isim, komşuydu. Sabah, Theodorakis artık sadece bir Yunan besteci değil, o Anadolu'nun da, Yunanistan'ın da, Avrupa'nın da ve hatta tüm dünyanın da sesidir. Sabahın daha sonra altında yazdıklarını okumayacağım, onlar hamaset. Ama bu girişi güzel bulduğum için sabah gazetesinden de bir alıntı yapmak istedim. Peki Haluk Bey, izninizle ufak da bir e, alıntı ve bir ek de ben yapmak isterim. E, yani, et, beni de çok etkileyen şey genelde hep böyle tabii e, bu konularda böyle acaba iktidar yani hükümet onlar ne demiş diye bakarken şey çok etkileyici de, yani bir kültür bakanı e, Mendo'ni e, şey dedi bugün Yunanistan'ın ruhunun bir kısmını kaybettik öğretmen entelektüel radikal bir kisimiz gitti yani bu samimiyet bu güzellik gerçekten e, böyle hani karşı yakaya baktığımız zaman insanı heyecanlandıran bir sığımıya tabii bunun iktidar tarafından bir hükümetten siyasetten gelmesi de başka bir önemi var fakat izniyle bir de ben şeyden çok etkilendim yani onun özellikle o komünist kimliğinden bir mektubu var muhakkak sizde bilginiz dahilindedir Bahri Bey'le de çok konuştuk mu hatırlamıyorum ama komünist parka yazdığı mu. Evet, evet. Eğer ona, yani, ona geçmeden, siz ona, geçmeden ona geçmeden, ona e, geçmeden, madem Kültür Bakanı Lina Mendoni'nin e, evet. e, ifadesini e, aktardım bize, e, iki tane, üç tane daha e, yönetici konumundaki kişinin e, e, ifadesini aktarayım. Sen sonra mektupta devam et istersen. Yunanistan Cumhurbaşkanı tamam. Katerina Sakalera Ropulu, müzikal kültürümüzün paha biçilmez bir değeri, hayatını müziğe, sanatlara, ülkemize, insanlara özgürlük, adalet, eşitlik, sosyal dayanışma ilkeleri, ilkelerine adalmış bir Grek, aynı zamanda evrensel bir müzisyen diye veda etti. Ee, Komünist Parti şöyle bir açıklama yaptı, derin bir heyecan ve dinmeyen alkışlarla Yaratıcı, militan, müziğin mücadeleci, yeni sanatının bir savaşçısı Mikis Theodorakis'e elveda diyoruz. Eski Fransız Mitterrand'ın Kültür Bakanı Jacques Lange, bugün Grek dostları, Grek halkı, özgürlüğün ve kültürün devi Mikis Theodorakis'in aramızdan ayrılışına ağlıyoruz. Şimdi bu da... Eskiden politikacı, şu anda politikacı hocadan, eskiden politikacı kimliğiyle var olmuş 2-3 insandan tanımlamaydı. Ee, şimdi seni dinleyelim Mehmet. O mektupta neler yazmış? E, yani o mektubun tabii ki e, zannedersem Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Çinok'un Kucubaz. E, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. E, onun için şimdiden özür dilerim açık radyo dinleyicilerinden. Şöyle başlıyor. Yoldaş Dimitri şu anda hayatımın sonunda hesap vaktinde ufak detaylar hafızamdan siliniyor. Ve geriye kallavi meseleler kalıyor. Böylece görüyorum ki hayatımın en kuvvetli ve olgun yıllarını e, Komünist Parti bayrağı altında geçirmişim. Bu nedenle bu dünyadan komünist olarak göçmek istiyorum. Sevgiler. E, yani etkileyici bu arada da tabii Bahri Üstad'ım sanki biz... E, her gün hukuk konuşurken e, şeyden biraz alışıyor gibiyiz. Ne dersiniz sanki e, artık hukuk yerine e, böyle Teodorakis gibi isyan bayrağını almış müzik konuşacağımız programlar mı gelir? Ne dersiniz? E, yani programımız hukuk güvenliği ama... Bu, <gülüyor> Sınırları da, tuzak soru başta, bari dikkat et. Başta da söyledim bugün güvenliğin hukukunun biraz dışına çıkabiliriz diye. E bu bugüne mahsus bir şey unuttum. <gülüyor> tamam. İsterseniz e, dinleyicilerimize meraklıları zaten biliyordur e, eski kitaplar mı söyleyeceğim ya da bilgiler eski bilgiler. Türkçe'de Türkiye'de te Teodorakis ile ilgili e, ne biliyoruz nereden biliyor? E, ona ilişkin kısa bir, bir iki bir bilgi aktarmak isterim. Şimdi Teodorakis ile ilgili e, kitaplar var. E, Bunlar üstelik e, eski e, kitaplar. E, birisi e, Teodorakis'in hayatının bir bölümünü anlattığı Can yayınlarından çıkan e, "Yapayam kalacaksın gecenin ortasında yaşamın ve müziğim" ismiyle yayınlanmış e, e, Üstad Ahmet Cemal tarafından çevrilmiş e, bir e, kitap. Bir diğeri de ee, daha ziyade e, ileriki yıllarında, biraz sonra onlara değineceğiz, e, mücadeleci, militan dönemlerinde e, ki e, hayatına aktardığı direnme günlüğü, kendi e, yine, e, anı şeklinde, e, anlatı şeklinde kaleme aldığı kitap, e, Teodakis hakkında bilgi alabileceğimiz kitaplar. E, bir diğeri, e, özel bir yayın evinden çıkan. Liz Behnoir Aras tarafından değerlenmiş Sanatsal İnancım isimli bir kitap. Bu kitapta hem Theodorakis hakkında, mesela Mitterrand'ın bir yazısı var, eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, hem de kendisinin kendi müziğiyle ilgili bir yazısı var. Yani... O da önemli. Gerçi bu bahsettiğim ki kitaplarından ilkinde kendi müziğiyle ilgili, doğuşuyla ilgili, gelişmesiyle ilgili çok ciddi ipuçları elde ediyoruz. Görüyoruz, anlatıyor zaten müzikal hayatını da. Bu yeni bir kitap olması açısından yakın zamanda çıkan, dünya yayınlarından çıkan bir kitap olması nedeniyle belirttim. Yani başka kitap var mı bilmiyorum. Benim elime geçen kitaplar bunlardı. Ee, Teodorakis hakkında başka bilgilerimiz de var. Teodorakis Türk-Yunan Dostluk Derneği e, e, kapsamında faaliyetlerde de bulunmuştu. Hatırlarsanız bu konuda e, basında çıkmış çeşitli fotoğraflar, faaliyetler de vardı. E, yine biz Teodorakis'i e, muhaliflere destek kapsamında da biliyoruz. Biraz sonra Bahriye soracağım onun bu konuyla ilgili bir anısının olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, muhaliflere destek anlamında biz Teodorakis'i sokaklarda yürürken gördük İstanbul'da. Ee, dolayısıyla Türkler açısından, özellikle Türk muhalifler açısından bir Yunan muhalifi e, kimliği taşıyan Teodorakis yabancı bir kişi değil. Ee, yine biz nereden biliyoruz e, Teodrakis'i? Ee, Zülfü Livaneli ile e, yaptığı müzik çalışmalarından ki dostu kendisinin de aynı zamanda hatta e, e, Atina'daki cenaze törenine e, çağrılan az sayıda kişilerden birisi Zülfü Livaneli. E, o ikisini yaptığı müziklerden biliyoruz, verdikleri konserlerden biliyoruz. E, kimisine yetişmişizdir, kimisine yetişememişizdir bu, bu konserlerin. E, Dolayısıyla Zülfü Livaneli kitaplarıyla e, e, Türkiye'deki demin bahsettiğim Dostluk Derneği muhalif e, ve müzik e, muhaliflere destek, e, müzik çalışmaları kapsamında Türklerin yabancısı olmayan bir insan aynı zamanda e, hazır muhaliflere desteklemişken de Bahri, yanlış mı hatırlıyorum e, Teodorakis bir e, şeyim var da yanlış kalmadıysa bir tanışman vardı diye biliyorum. Bahri? Evet, e, evet biliyorsunuz e, 1988 e, Türkiye Birleşik Komünist Partisi e, Başkan ve Genel Sekreteri Nihat Sargın ve e, Kutlu ee, Nabi Yavcı 1988 yılının yazında Türkiye'ye geldiler ve biz komünistsiz diyerekten geldiler. Bunun anlamı şuydu işte 1926'dan beri yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu. Şimdi 2004'te yürürlüğe giren 5237 sayılı kanun var. Bunların maddelerini şunun için söylüyorum ee, onlar geldikten sonra 141. kanundaki 141. maddenin kaldırılmasını e, hedeflediler. Ve 141. madde silahlı e, bir örgütlenmeyi değil silahsız bir örgütlenme olarak toplumsal düzeni değiştirmeyi hatta anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlayan ee, örgütlenmelerin suç olmayacağını e, bu maddenin kalkmasıyla e, sonucunu sağlayacaktı ve do dolayısıyla işte o zaman iktidardaki özel yönetimi ve e, ünlü 3713 sayı terörle mücadele kanunu e, 23. maddesiyle de bu 141. maddeyi kaldırdı yani anayasal düzeni değiştirmek isteseniz bile Silahlı bir yapılanma olmadığınız sürece legal veya illegal artık o e, suç olmayacaktır. Ama belki de bir e, parti kurarsınız, e, bir dernek kurarsınız. Bu anayasadaki laiklik ilkesine bir takım ilkelere aykırı olduğu için kapatılabilir. Fakat e, cezalandırılamaz. Sonuçta 88 yılında e, Türkiye'ye gelip, biz komünistiz diyen iki lider dünyanın gündemine oturduğu, Türkiye'nin gündemine oturduğu ve arkasından da bir yılı aşkın süren tutukluluk süreciyle ünlü savcı Nusret Demiral, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nusret Demiral bu dünya yüzyılın davası dedi. O yüzyılın davasında özgürlük için Türkiye'deki bu Demokrasinin önünde 141 kadar çok ciddi bir engel olan 142. maddelerin ve 163. maddelerin hatta 140. maddenin kalkması ile ilgili davaya destek için Yunanistan'dan gelen milletvekilleri, sendikacılar hatta İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan, Danimarka'dan, Belçika'dan, Fransa ve İtalya'dan gelen Sendikacı siyasetçilerin arasında çok önemli bir sima daha vardı ve o da Mikis Theodorakis'ti. Theodorakis davaları takip etti. Ee, özellikle birinde e, çıktığı otelden yürüyerek bir kafeye gitmiş. Sonra kafeden de çıkıp eline bir e, gül alıyor ve e, ünlü bu DGM'nin bulunduğu duruşma salonuna doğru yürümeye başlıyor. Polisler önlü kesiyorlar sen kimsin nereye gidiyorsun diye o da tabi Türkçe bilmiyor kimliğini gösteriyor neyse herkes etrafını toplanınca onun ünlü Yunanlı ve dünya sanatçısı Teodorakis olduğu anlaşılıyor ona yol açıyorlar Teodorakis bu özgürlüklerin sağlanabilmesi için Türkiye'deki bu davaya ve özgürlük mücadelesine destek için gelmişti Dolayısıyla Haluk'un da e, benden anımsadığı e, ve başta onun e, halk mücadelesi olarak e, muhaliflerin e, sesi olarak müziğiyle, kimliğiyle, açıklamalarıyla e, bir mücadele adamı olduğuna ilişkin açıklamalarını doğrulayan bir şey. E, dolayısıyla o davada da hakikaten Keodorakis'le davanın gidişatı konusunda ilgilenen, ona dava konusunda bilgi veren ve duruşma sonrasında değerlendirmeleri birlikte yaptığımız bir kişiydi. Ve Teodorakis'i yüz yüze öyle tanımaktan dolayı da benim anılarımda önemli bir kare veya da sayfa var. O zaman şöyle yapayım buradan sonra. Şimdi Teodorakis'in hayatında, yani hayatı bu iki kitap okuduğunda izleyicilerimiz ee, bir kere şaşkına şaşkınlığa düşerler, düşeceklerdir eğer e, bu kadar yakından tanınmıyorlarsa. Ee, ben e, hepsini değil ama seçtiğim böyle bir kronolojik şey yapacağım. Vaktimiz kalırsa oradan bazı yerlere gireriz. Çünkü e, biraz evvel o gazetede e, söylediğim gibi Terodakis'in hayatı yakın dönem Yunan tarihi, Atina'nın tarihi, e, muhalefet tarihi. Ee, nerede muhalefetle ilgili bir, e, hangi tarihin hangi döneminde bir sayfaya açarsanız orada Theodorakis var. Muhalif olarak var, tutuklanmış olarak var, işkence görmüş olarak var, ayağı kolu kırılmış olarak var, felç olmuş olarak var. Yani e, inanılmaz, yani inanılması zor e, bir e, hayat kurulması var. Hayatta kalması bir mucize aslında Theodorakis'in. Ama doğumuyla başlayalım. Ee, annesi e, çeşmeli, babası e, giritli. E, e, hatta bu analarını da anlatırken e, çeşmeden e, sakıza e, kaçarlar. E, annesinin sakızda yani evleri, anne evleri sakızda e, çeşmeye bakan bir canatta ve e, kadıncağız eliyle işte bizim evimiz orada diye çeşmede evlerini gösterilmiş. Ee, baba tarafı Giritli, Kazancakis'in e, memleketinden, adasından e, doğduktan sonra e, hayatı e, hemen müzikler neşir olmaya başlar. E, 7 yaşında e, Bizans melodileri söyler, e, 12 yaşında İsa'nın acısını çalar kilisede, biskopos istemiştir ondan. 12 yaşında ilk çaman akordiyonunu alır, küçük bir orkestra kurar, ilk şarkılarını besteler. 17 yaşında ilk konserini Alman işgali altında verir. E, İç savaşta, biraz sonra oraya geleceğim tekrar, 39-43 arasında Kaptan Zaharyas'ın şarkısını besteler ve bu beste direnişin simgesi olur. E, 43 yılında... E, Alman işgali altındaki ülkesinde bu işgale karşı tavır alır. Ulusal cephenin gençlik kolu üyesi olur. Ulusal cephe üyesi olur. 44 yılında Almanlar terk etmeden önce aslında bunu başlık olarak değil de bir cümleyle açayım. Mahalle baskınına uğrarlar. Yunan İşgalcileri destekleyen Yunan askerleriyle birlikte bir gece bir mahalle, Kokinya mahallesi basılır. Bütün mahalle sakinleri stadyuma toplanır. Ee, burada maskeli e, bir kişi, e, sonra kim olduğu da anlaşılır e, bir, e, insan, bir tanınmış birisinin oğludur. E, i̇şaret ederek 17 kişiyi ayırır. 17 işte aralarından Teodora ayırırken işaret eder önce ayırmadan önce üstlerine çullanıp dövüyodur askerler oradaki ayrılan kişileri Teodora işaret eder askerler üstüne yüklenir fakat bir an bir şey olur orada bir anlık bir ensanteni olur ve onu bırakır o maskeli adam diğer seçilen kişiler orada hemen bütün muhallenin göz önünde kurşuna dizilir. Yani ilk mucizevi kurtuluşu buradaki bu stadyumdaki kurtuluşudur. Ee, İtariya adasına sürgün, Makronisos adasına sürgün 47'de, 50'de Paris'te burs kazanır. 54-60 yılları arası yoğun müzik çalışması içinde geçer. 60 yılında kitabeyi çalar. Bu e, Hristos'un e, Destansı bir şiiridir. O da Selanik'te 30 insanın bir gösteride öldürülmesi üzerine yazmıştır. Bu kitabe mezar yazıtını, epitaf. Onu besteler. Sekiz parçasını şiirin, Rizos'un şiirini sekiz tanesini besteler, çalar. Aslında o dönemin yine ünlü müzisyeni Manos Agidakis de çalar, solisti de Melina Mercure. E, çalar fakat o arada bu ikisi arasında yani Teodorakis ve Hacedakis arasında bir tarz tartışması olur. Ülke ikiye ayrılır Haceda, Hacedakis yanlıları ve Teodorakis yanlıları diye. Aslında bu ayrılma aynı zamanda e, siyasi ayrılmadır. E, i̇ç savaşta e, Yunan e, halkının hala hesaplaşamadığı e, o e, karşılıklı çatışmanın vaktimiz kadar sonra da gireriz. Çatışmanın müzik cihetinden ayrışmasını temsil ettiği söylenir bunun. 63 yılında Barış Hareketi'ni başlatır. 63'te milletvekili Lambrakis öldürülür. Lambrakis gençlik örgütünü kurar. Lambrakistleri kurar. Ülkenin her yerinde Lambrakist Lambrakis kulüpleri kurulur. 1964'ünde milletvekili seçilir. 64'te Alexis Zorba filmini Zorba ile Greig ya da bizim zorba diyebildiğimiz filmin bestesini yapar. Kakoyan isim filmiydi. Ee, arkasından bir askeri e, faşizm geleceğini hissederek e, Papandreou Başkanlığında, Baba Papandreou Başkanlığında bir sefer cephe kurulması için çalışma başlatır. Ee, Albaylar darbesinin o üç numaralı bildirisiyle e, Theodorakis'in eserlerini çalmak yasaklanır. Ee, ve çalanlar hapse atılır. Ee, 67 yılında Averov cezaevinde tutuklanır. 69 yılında Oropos adasına sürgün gider. 69 yılında Z e, filminin yani Lambrakis'in hayatını anlatan Kostagavra's'ın e, ünlü e, filmi. Ki, ki Z e, o yaşıyor anlamında. Ee, yaşamak fiilinden gelen fiil ve onunla birlikte e, Lambrex'e adı geçmeden filmde gönderme yapan e, bir isim Z ismi 70 yılında Paris'e sürgün gider e, 75 yılında Conto e, General e, Neruda'nın şiirleri o, onları besler e, vaktimiz karşısıyla değiniriz şairlere e, e, ilgi duyar şairleri seslendirir ee, e, onları e, onlara şarkı söyletir aslında Teodorakis büyük şairlere tanıdığımız Yunan şairleri e, e, şairlerine biraz sonra değiniriz e, 81-85'te Komünist Parti milletvekili e, 2010 yılında artık e, yaşlılık dönemine doğru geçiyordur. E, Avrupa Birliği baskıları iktidari kriz döneminde halkın bağımsız hareketini kurar ve bütün bu dünya ekonomik kurumlarına karşı çıkar. Daha sonra Makedonya'nın referandumunda onu bir kötü rolde görüyoruz, olumsuz rolde. Makedonya ismi konusunda helen kesildiğini Makedonya'ya karşı görüyoruz. Şimdi bunlar benim hani böyle seçme çok da ayrıntılar, detaylar var. Seçme yaptığım başlıklar. Halukcuğum ben de bu kronolojik bilgilerini kesmemek için e, araya girmedim. Ama isterseniz bu kronolojik bilgileri verdikten sonra e, bu müzik aramızı verelim ve arkasından da devam edelim. Bu arada e, hangisini e, çalacağız? Onu da lütfen sen anons edersen. Madem mücadeleci kimliğini şey yaptık. Askeri Cunta'ya karşı 70'li yıllarda politiklik olaylarında çalınan kırlangıç parçasını çalalım. Aslında züfüyle seslendirilmiş de bir müzik parçası. Dolayısıyla İki Yaka Halkı'nın ki onun en büyük arzusuydu. Bu şarkı İki Yaka Halkı'nın da dostluğunu simgelesin aynı zamanda. Evet müziği dinliyoruz ve sonra devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bugün değişik bir e, formatta hatta e, e, konuda diyelim e, Haluk İnanıcı ve Ümit Altaş'la birlikte bugün Teodorakis'i konuşuyoruz. Teodorakis'in hukuk güvenliği ile ilgili ne ilgisi olabilir diye sorulabilecek sorulara ilişkin. E, değerlendirmeleri programımızın birinci bölümünde Haluk Yunan'ınca arkadaşımız yaptı. E, sanıyorum e, bizim programımıza çok yabancı olmayan bir e, kişi ve hayatıyla mücadelesiyle e, Mikis Theodorakis. Evet, e, kronolojik olarak e, e, ile ilgili onun yaşamı mücadelesiyle ilgili bilgileri programın birinci bölümünde aktarmıştın Haluk'cum. Ee, şimdi e, e, ile ilgili bize neleri anlatacaksın? Onları dinleyelim. Şimdi tabii o kronojik olayların her birisinin derinliği var. Onlara girmemiz zor ama iki tane e, örnek kısmı çekeceğim. Birisi iç savaşta Teodorakis birisi de Kronojik e, yani albaylar e, cunda dönemi e, olabilir. E, çünkü bu iki dönemde ilki, e, yani iç savaş dönemi henüz gençlik dönemi, e, 17'li 20'li yaşları o yaşadığı dönem. E, henüz e, belki de Teodrakis'in müzik kimliği yanında siyasi kimliğinin de yavaş yavaş oluşmaya başladığı, e, ilk defa e, Elas saflarına tatıldığı, yani ulusal cephe silahlı birliklerine katıldığı, silahlı mücadeleye katıldığı dönem. E, ama e, bu olgunlaşma, e, bu, bu gençlik kimliğinin daha böyle e, netleşmesi, belirginleşmesi dönemi. Ama 60'lardan sonra özellikle Cunta'ya karşı e, mücadelesi bir e, olgunlaşma mücadelesi, olgun dönem mücadelesi. Belki bu iki döneme e, biraz daha derinleş, derinliğine bakarız. Demiştik Yunan tarihinin yakın dönemi aynı zamanda Teodrakis'in e, e, hayatı yani iççe geçmiş. Hatta öyle diyordu galiba biraz evvel söylediğim o gazetede. Nerede e, bir hayatla e, iç geçmiş insan yaşantısı varsa e, o Teodrakis'tir demişti e, e, bir gazeteci. Şimdi e, şöyle bilgilerimizi bahsediyoruz. Tazerlemek açısından e, e, İkinci Dünya Savaşı e, yani e, Nazi işgali dönemi e, ni düşünürsek 40'lı yılları e, işte hatırlarsınız Metaksas e, 36'da diktatör olarak e, kral tarafından da e, onunla işbirliği yaparak e, bir diktatör olarak atanır Metaksas hatta bir Hitler hayranıdır. Bu da aslında ilginç bir şeydir, e, tarihin oyunudur. Hitler'e Mussolini'ye e, hayrandır Metaxas, General Metaxas e, bir milliyetçidir, aşırı milliyetçidir. E, hatta onları takdir alarak aynı politikaları kendi ülkesinde uygular, muhalifleri sindirme vesaire konusunda. E, ama gün gelir e, 40 yılında, e, 40 yılının e, tam tarihi Nisan'dı galiba. Ee, İtalyanlar bir nota gönderir İtalya, Mussolini, e, Yunan hükümetine. Der ki e, Arnavutluk sınırındaki Arnavutluğu işgal etmiştir e, İtalya. E, sınırındaki bazı e, bölgeleri, e, Yunanistan sınırları içindeki bölgeleri kendisine teslimini ister. E, Metaksas orada belki hayatındaki tek olumlu, e, tabii mecburen bir yandan da, o ünlü kelimesini söyler. Ohi der. Bu ulusal bir simge haline gelir Yunanistan'da. Hayır der Mussolini'ye. Yani hayran olduğu adam, lider, kendi ülkesini işgale kalkmıştır. Bu milliyetçiliğin de bir oyunudur herhalde. En büyük milliyetçi, en küçük milliyetçi, daha zayıfı yutar şeyinin de bir örneğidir belki. Ancak umulmadık bir şey olur. E, Epir dağlarında o dağlık bölgede girmeye çalışan İtalyan ordusunu e, mahveder Yunan ordusu. E, hatta Arnavutluğa girer. E, Arnavutluk'taki bazı bölgeleri işgal eder. E, bunun üzerine e, tabii daha kötü bir şey olur. yani Artık kötünün kötüsü anlamında. E, İtalya'ya düştüğü bu zavallı durumdan kurtarmak için şey, Hitler bizzat ee, Yunanistan'a girer. Ee, şimdi Yunanistan'a girmesiyle birlikte e, çıkacakları yani 41 yılında girer, 44 yılına kadar e, Atina hayatının en kötü dönemini yaşar. E, belki hani mukayese olmaz bu konuda ama Perslerin bir zamanlar gelip e, Atina'yı yakıp yıkması gibi e, bir işkale ve zulme e, maruz kalırlar. E, 41-42 yıllarında Atina'da açlıktan günde 300 kişi ölüyordur. Ee, ölen toplam ölü sayısı çeşitli yerlerde farklı farklıdır. 500 bin diyen var, 300 bin diyen var, 100 bin diyen var kaynaklarda ama on binlerce kişinin öldüğü, açlıktan öldüğü altını çizerek söylüyorum. Bir dönemi yaşar Atina. Theodorakis de genç bir delikanlıdır. E, gizlice konservatörü takip ediyordur e, burada. E, i̇şte biraz evvel söylemiştim. E, bu kuşlar altında ilk konserini Atina'da verir e, 42 yılında. E, çok daha kötü olaylar olmaktadır e, Atina'da. Örneğin e, 1-2 bir, bir yıl içerisinde bir e, seferberlik emri çıkarırlar. E, Yunan gençleri için e, Alman ordusu, yani genç nüfusu alıp toplama kamplarında, iş kamplarında çalıştırmak için daha doğrusu. E, buna karşı büyük direniş hareketleri olur. E, biraz evvel söylemiştim. E, 43-44 yılında e, EAM üyesi olur. Yani Yunan Komünist Partisi'nin kurduğu, merkezinde olduğu e, ulusal Kurtuluş cephesi diyebiliriz. EAS da onun silahlı örgütüdür. E, bu dönemde mezalin e, bu cephenin gücünü oldukça e, büyütüp e, tüm Yunanistan'ın e, en büyük derin iş örgütü haline gelir. Theodorakis de artık bu e, örgütün üyesidir. Yine biraz evvel söyledim, 44 yılındaki Kokinya mahallesi baskınında e, kurşuna dizilmekten son anda tesadüfen kurtulur. Yani e, iç savaş dönemini böyle hatırlamış olduk. İç savaş dönemi e, aslında e, Almanlar iç savaş yanlış söylüyorum. E, demin de galiba bir iki kere yanlış söyledim. Nazi işgali dönemi e, iç iş savaş biliyorsunuz Almanlar terk ettikten sonra e, 47-49 arasındaki e, ona da bir gücüne değineceğim. Nazi işgali altında İç e, Almanları ve İtalyanları, e, İtalyanlar karşısında büyük zafer kazanmıştır e, EAS ve ELAZ. E, sağ örgütler e, arada bir destekliyor gibi görünse de bu mücadeleyi, e, işte e, Yunan e, bu örgütün merkezinde komünistler olduğu için zaman zaman karşı tavır almış bu örgütler arasında da Savaş çıkmıştır, ufak tefek yani ciddi çatışmalar çıkmıştır aslında. Fakat Almanların bu işgali son vermesi Eas'ın mücadelesi sonucunda olmuştur. Bir anlamda İtalya Savaşı'nda Almanlara karşı belki de tek mücadele kazanan halk Yunan halkıdır. Böyle büyük bir zaferi bu örgüt sayesinde kazanmışlardır, kazanmıştır. Ee, aslında e, hazin bir e, sonu vardı e, bu Almanlara karşı direnişin. E, e, EAS hareketi e, e, Almanlar terk ettikten sonra kurulan ilk hükümette hükümet ortağı olmuştur. E, ancak e, bir tuzağa çekilerek e, EAS'ın silahsızlan silahsızlandırılması için politikalara ortak olması sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine hükümetine istifa etmişlerdir vesaire. Şimdi buraya çok fazla ayrıntılı girmeyeyim vakit kaybetmemek açısından. Ama nihayetinde Varkiz Anlaşması denilen anlaşmayla e, Elas'ı Atina'dan çıkarmaya çıkarmayı, silahsızlandırmayı başa, başarmıştır e, İngilizler ve e, Kraliyet Yanlıları. Yani e, Theodorakis bu süreci bir e, hem e, kendi kimliğinin olgunlaşması süreci olarak hem müzik çalışmalarını yapan birisi olarak hem de bir Elas üyesi olarak e, yaşamıştır. E, muhalif kimliğinin e, en büyük parçalarından birisi buradan e, kaynaklanmaktadır. E, bildiğimiz gibi arkasından iç savaş dönemi yaşamış e, iki yıl, üç yıl e, Yunanistan. İç savaş döneminde de e, Teodrakis aslında e, yine e, özgürlük yanlarından, demokrasi yanlarından yana yer almıştır. E, fakat e, dağdaki mücadeleye katılamamıştır. E, yollar kapalı olduğu için Atina'dan dışarı çıkamamıştır. E, bu e, süreçte, iç savaş sürecinde... E, e, Tekrar sona erdiği sona ermesine yakın tutuklanmıştır, İtalya adasına, sonra da Makriños adasına sürülmüştür. Bir anlamda hayatı bu toplama kamplarında cezaevlerinde işte geçmiştir demiştik. İlk ağır uygulamaları bunlardır. Hatta ona ona zorla yurt severlik bildirisi imzalatmaya çalışmışlardır Makriños adasında. E, imzalamayınca işkence alınmıştır, bacağı kırılmıştır. Aynı zamanda inatçı bir muhaliftir. Yani e, kolay kolay yola gelmez iktidar yanlarının e, yoluna e, hemen şey yapmaz, kanmaz e, bu anlamıyla. E, İç Savaş sonrasında Theodorakis Atina Konservatörü'nü nihayet e, kazanır. E, orada e, müzik çalışmalarını devam eder. İlk film müziğini burada e, e, bu dönemde besteler e, nihayet 1954 yılında Paris'te bir burs kazanır. Evlenmiştir bu arada. E, Paris'e e, gider. E, 1954-60 yıllar arasında onun aynı zamanda e, müziğe yoğunlaştığı, Avrupa'da hemen hemen her müzik, e, bütün müzik çalışmalarını, Avrupa'nın müzik tarihini e, e, e, hazmettiği, bu anlamda çok zengin eserler verdiği bir dönemdir. Hatta yeri gelmişken e, onun eser, e, eser türlerine de bir e, bakalım ne kadar büyük bir e, besteci olduğunu, müzik dünyasının ne kadar zengin olduğunu belki bize hissettirir. E, senfonik müzik yazmıştır. E, oda müziği yapmıştır. E, Oratoryalar, e, kantatlar bestelemiştir. İlahiler bestelemiştir. Bale müziği yapmıştır. Opera müziği yapmıştır. Sahne müziği, tiyatro müzikleri yapmıştır. E, sinema müzikleri yapmıştır. E, 20'ye yakın film müziği e, yapmıştır. E, tabii binden fazla bestesi olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda Teodalakis deyince sadece bu mücadeleci kimliği e, akla gelmesin. O mücadeleci kimliğin bestelediği, e, binden fazla e, ve onlarca çeşit müzik e, eser eserinden bahsediyoruz eserlerinden bahsediyoruz böyle zengin büyük bir müzik dünyasının e, sahibidir ya da e, müzik alanını sürekli genişletir kültüsel müzikten yanadır. yani halkla iç içedir e, müziği bir boyutuyla ama bir boyutuyla klasik senfonik e, müzik e, alanında da var olmak ister. Bunları eser türlerinde hissetmek mümkün. E, bu konudaki değerlendirmeyi biz senlere bırakarak yine e, devam e, edeyim. E, 60'lı yıllara geldiğimizde yani Paris'teki bu e, 5-6 yıllık eğitim döneminden döndükten sonra e, 60'lı yıllarda e, e, ülkesine döndüğünü görürüz. Ee, ancak e, muhalif kimliği, birçok olaya karışmakla birlikte e, en belirgin e, olay hayatında çok büyük iz bırakan olayda, olaylardan birisi Lambrakis, milletvekili Lambrakis'in öldürülmesi olayıdır. E, bu olayın arkasından e, o genç e, e, bir örgüt kurar, gençlik örgütü Lambrakis örgütünü kurar, demin değinmiştim. E, Büyük e, çabalara girerler. Bu örgüt sadece siyasi e, faaliyette bulunan bir örgüt değildir. Sosyal çalışmalarla da yapar. E, kan verirler, kültür evleri kurarlar, kütüphaneler kurarlar, konserler. Yani bir, inanılmaz bir önderlik yapar e, gençlerle e, toplum arasındaki kaynaşma için. E, 67 yılına doğru yaklaştığımız zaman biraz evvel yine başlığımı söylemiştim bir bir faşist dalgının geldiğini hisseder ve tüm bir ulusal cephe kurmayı hayal eder ama bu maalesef yetişmez Nisan 1967'yi üç tane albay bizde de vardır böyle bir albay darbesi. çok benziyoruz aslında iki halk olarak üç tane albay darbe yapar yani sonra kralın da zoraki desteğini alarak bu 67-74 arası işte Kıbrıs harekatı da vardır bir içinde bir yerde. Ee, Atina ve Yunan halkı için bir, yine bir mezalim, yani muhaliflerin uğradığı bir mezalim dönemidir. Ee, başına gelmedik şey kalmaz, Hani artık cezaevlerine evlerini saymayayım. <gülüyor> Çünkü bir muhalifede karşı hareket olup da Theodorakis'in tutuklanmadığı, eziyet görmediği, bir dönem yoktur. Ee, ama bu sefer artık tanınmış bir müzisyen olarak uluslararası camia bu olaya tutulmasına seyir, şey seyirci kalmaz. Ee, ve e, baskılar sonucunda 70 yılında e, serbest bırakılmak zorunda kalınır. Yine Paris'e gider. Paris'te bu sefer yine tabii ki mücadeleye devam eder. Ee, hatta Melina Merkulü de e, Tabi o da e, Atina Yunan tarihinin ayrı bir portresi. E, o da e, Yunanistan dışındadır, oradadır. E, onunla birlikte zaman zaman ayrı, da birlikte e, uluslararası toplumun duyarlı olması için yani Albaylar Cunda'sına karşı, Yunanistan'da yaşanan mezalime karşı duyarlı olması için yine bir mücadele başlatır. E, nihayet Juntadan e, sonra ülkesine geri döner. Şimdi bu iki dönem yani e, e, Nazi işgal dönemi ve iç savaş dönemiyle e, e, Sevgili Haluk'cum bu arada son iki dakikamız kaldı. Sen onu e, anlatacaklarını lütfen o iki dakikaya göre ayarla lütfen. E, bu iki dönemi e, bence hayatının e, en hareketli en e, militan dönemleri ve belki de bu kimlik sağcısıyla solcusuyla yani biraz evvel anlattığım başlıkları bile e, yetmiyor programımıza. Yani saymak e, yaptıkları mücadelelerle ayıklamışlarını. E, belki de bu nedenle sağcısıyla solcusuyla Yunan halkının e, hakikaten sevgisini kazanabilmiş e, bir insandan, bir insandan bahsediyoruz. Şimdi e, bugünkü e, e, hükümetin e, yani e, sağ tandanslı bir hükümetin biraz evvel e, başlangıçta onunla ilgili sözlerine ifade ettik. Aslında belki de e, e, Atina halkının müşterek tek temsilcisi Teodorakis sağcısıyla solcusuyla ee, yine e, son cümle olarak e, bir şey söyleyeyim. Tabii bir kahramandan bahsediyoruz. E, bir e, Yunan kahramanı olmanın da sınırlarını aşmış Homeros'tan e, gelen kahraman geleneğinin belki de son temsilcisinden bahsettik, bahsediyoruz. E, bu aynı zamanda bir e, epik geleneğinin e, de e, sonu belki Ferda Keskin bu tehlikeye dikkat etmiş, dikkat çekmiş. Ee, yani kahramanlık e, e, söyleminin kendisi aslında bir tehlike toplum için. Yani e, toplumun kendisini kurtaracak kahramanlar beklemesi e, çok e, ciddi bir toplumsal hastalık. E, belki de bu anlamda son örneği diyoruz. E, belki de kahramanlar çağı bitmiştir e, artık. E, ile birlikte. E, artık onun gibi kahramanlar değil, hepimiz kendimize ne kadar görev düşüyorsa ona yapma, e, onu yerine getirme vaktinin geldiğini belki de düşünmeliyiz. Theodorakis'in ölümünde. Evet, Aluk'cum çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir e, sunum yaptın ile ilgili. Ve zaten izleyicilerimiz de e, Theodorakis'ten dolayı e, bizim bu program dışına Çıkışımızı veya programın sınırlarını, hukuk güvenliği programının sınırlarını zorlamamızı hoşgörüyle karşılayacaklardır. Bir müzikle hoşçakalın diyelim izleyicilerimize ve yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim. E, hangi müziği dinleyeceğiz? Yine Teodorakis'ten Haruncum. E, Dikiosinis ili. Adalet evet. Adaleti temizle, adaleti patlı anlamı taşıyan bir e, şarkı adı. Teodorakis hoşça kalın hoşça hoşçakalın hoşça hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Kuncali